Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bazı şeyleri düzeltmek mümkündür. Bazı şeyler için geçerli değildir. Kırılan bir vazo, dolabın bir kulpu veya bir diş bile kırıldığı zaman bazen yerine gelebiliyor. Kıldığımız namazlardaki hataları dahi sehir secdesiyle düzeltebiliyoruz Allah'ın izniyle. Rabbimiz Celle Celaluhu kabul ediyor ve namazımızı tam sayıyor. Buna inanıyoruz. Lakin kırıldığı zaman, bozulduğu zaman yerine gelmeyen bir şeyler de var dünyada. Gönüller. O kırdığımız gönüller, sehiv secdesiyle düzelebilecek kolaylıkta değil. O kırdığımız, mahvettiğimiz insanların o güzel yürekleri, bir dişin kırıldığı zaman başka bir dişle yerine konacak özellikle de değil. Vazo gibi de değil. İnsan hayata gözlerini açıp kapama süresi içinde yüzlerce çeşit davranışta bulunuyor. Her birimiz. Bazen gülüyoruz, ağlıyoruz. Konuşuyoruz, tam tersine sükût ediyoruz. Bazen yürüyoruz, oturuyoruz, uyuyoruz, uyanıyoruz. Hayatımızın her döneminde, her saat birbirine uymuyor. Konuşma dilimiz var. Bir de bunun dışında beden dilimiz var. Buna hayat dili de deniyor. Nasıl ağzımızdan çıkan her kelimenin mutlaka bir manası varsa, iyi veya kötü, menfi veya müsbet, her davranışımızın da bir ifadesi var. Bunun bir manası var. Dışarıdan bakıldığı zaman, hiçbir manası olmayan bir hareket de görseniz, onun altında mutlaka bir manası vardır. O an belki belli olmaz. Dolayısıyla bugün gülme gibi, ağlamak gibi, korkmak gibi, efendim hal ve hareketlerimizin ötesinde olan, bütün o vücut hareketlerimizin menbaanı bugün konuşacağız. Halil İbrahim sofrasında masaya yatıracağız. Kardeşlerim biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını sahabe-i kiramdan öğrendik. Öyle şeyler aktardılar ki siyerlerde bunları okuduk, hadisi şeriflerde bunları okuduk, okumaya devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın nasıl namaz kıldığını, orucunu nasıl tuttuğunu, cihattaki yiğitliğini, güzel sözlerini. Ama sadece bunlar anlatılmadı. Kendisinin bir insan olarak nasıl bir kul olduğunu, hanımına, çocuklarına, ümmetine o zaman ki, nasıl davrandığını da, insani davranışları, hal ve hareketlerini de biz anlattı. Ashab allah Teala hepsinden razı olsun. Amin. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim bu programda kalplerin kemiği yok dedik. Başlık böyle kalplerin kemiği yok. Neden? Kalp öyle bir değere sahip ki sadece damarlardan, sol karıncık, sağ kulakçıktan ibaret olmayan, kanı nasıl pompalıyorsa aynı zamanda, ya iman pompalanan, ya da Allah korusun, imansızlığın, o kirlinin, kirli kanın pompalandığı manen bir yer. İnsanın davranışlarının ve bütün huylarının geliştiği yer. Bugün mevzumuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her konuda olduğu gibi bu konuda da en önemli, en güzel örneğimizdir. Bugün şöyle programımızın isminden de anlaşılmış olan kalp kırmamanın, nezaketin, edepli olmanın, kadir şinas olmanın, yumuşak huylu olmanın nasıl olması gerektiğini de kendisinden öğreneceğiz. İnsanız hepimiz. Ve insanlara özel, hayvanlarda bulunmayan bazı fıtrattan gelen edinimlerimiz var. Merhametimiz insaniyetimiz, insani ilişkilerimiz erdiği sürece namazımız yok olmuyor ama etrafında durduğu kemik eridiğinden dolayı bir insan öldüğü zaman anlamıyla birlikte kaybolup gidiyor. Biz etimize, cildimize, saçımıza, sağlığımıza gösterdiğimiz, namazımıza gösterdiğimiz titizliği aynı zamanda insani ilişkilerimize, komşumuza, hanımımıza, kocamıza, evlatlarımıza, akrabalarımıza, iş yerindeki insanlara, sokakta hiç tanımadığımız insanlara nasıl davranacağımızı bilmezsek bu kuru bir emek olur. Buna zaten kul hakkı deniyor. İnsani ilişkilerin zayıflığından kaynaklanıyor bunlar ve diğer insanlara karşı sorumluluklarımızı tutamıyor olmamızdan gelişiyor. Birçok veballer, sorumluluklar üstümüze, ve biz bunun farkında değiliz. Biz şu gün itibariyle belki de sadece kılmadığımız namazlardan, tutmadığımız oruçlardan veya efendim içilen içkilerden yapılan zinalardan sorumlu tutulacağımızı zannediyoruz. Lakin kul hakkı diğer haklarla beraber geliyor. Hatta bazı konularda Allahu Teala'nın affına insanların uğradığını ve çok değerli insanlar için de bunlar geçerli. Yani çok ibadet etmiş, ömrünü İslami ilimler içerisinde yaşamış, ter dökmüş ama kul haklarıyla dolu bir insanın da kul haklarından kurtulmadan Allahu Teala'nın rahmetine eremeyeceği aktarılıyor. Bu kadar önemli bir mevzu. Bugün biraz kendisinden bahsedelim şu ilk dakikalarımızda ki örneğimizi alalım oksijenimizi alalım ciğerlerimize onsuz sallallahu aleyhi ve sellem şu kısır oksijenli havada bol kirlerin efendim temizliğe hayran kaldığımız ve kendisini özlediğimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu nefes alamadığımız asrımızda bir temiz oksijen serpmesi niyazı ile Biraz kendisinden bahsetmeye çalışalım. Öyle bir insandan bahsediyoruz ki, yanındaki askerlerini, arkadaşlarını öldüren düşmanlarını bile esir aldığı zaman zulmetmeyen bir insandı. Allahu Teala'nın aslanı dediği, kahraman dediği amcasının katilini bile bağışladı. Eline bir fırsat geçmişti. Kimse neden onu öldürdün veya bu cezayı verdin diyemezdi de. Ama farklı bir yol izledi. İntikam yoktu onun yüreğinde. Başladı. Doğduğu toplum nasıl bir toplumdu biliyorsunuz. İnsanlar acımasızca birbirlerini katlediyorlar. Kadın, erkek bundan nasibini alıyor. Ama kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu o dönemde cefalar çekiliyordu. Etrafında böyle bir durum vardı, dünyaya gözlerini açtığında. Böyle bir davranış içerisinde olan, insanların arasında büyüdü. Hiçbir zaman kaybetmedi merhametini. Bir yetimin başının okşanmasını, muhtaçlara yardım etmeyi, yaşlılara sevgiyle yaklaşmayı, ve fakirmiş, muhtaçmış, hiç onları küçümsemeden, Sofralarına konuk olmayı bir görev bildi. Cesaretliydi. En kahraman arkadaşları savaşta kendisinin arkasına saklanma gereği duyuyorlar ve bunu itiraf ediyorlardı. O kadar cesurdu. Onun cesareti hakkında savaşta en cesur olanımız onunla aynı hizada duranımızdır diye aktarılacaktı ileride. Lakin cesaretini hiçbir zaman zulüm için, kötülük için kullanmadı. Galip geldiği zaman da affediyordu. Maddiyata hiç önem vermedi. Her siyer eserini okuyan ve dinleyenler için zaten bu çok belirgin bir özellikti. Elindekileri hep başkalarına verirdi. Çoğu zaman evinde yiyecek bir şey kalmadığı bile olmuştu. Öyleyken bile, kendisine gelenleri asla geri çevirmez, boş göndermezdi. Ayşe radıyallahu anh'a annemizde anlatıyor ya, üç gün arka arkaya, bir yemek kokusunun dumanının çıktığı bir bacaya sahip olamamışlardı. Lakin o şekilde de olsa, yiyecek lokmaları sayılı kendilerine yetecek de olsa, kapısı çalındığı zaman, bir ihtiyaç sahibi onu verirdi. Çocuklara sevgili ve hoşgörülüydü. Şimdi bugün şu programımızda kendisini anıp da bir nimetlere ermek istiyoruz ya. Gelin şöyle kısa bir yolculuğa çıkalım. Kardeşlerim 6 yaşında öksüz kaldı. 8 yaşında dedesiz kaldı. 10 yaşında ticaret hayatına atılmak durumundaydı. Çobanlık da yaptı. Gençlik döneminde, Mekke şehrinde, yavaş yavaş süzüldü, büyüdü. İnsanları, çocukları çok sevdi, nazikti. Peygamberlik görevi verilmeden de önce. Hayvanları seviyor, şefkat duyuyordu. Merhametliydi. Doğru sözlüydü. Adaletliydi. İleride, onun düşmanı olacak insanlar dahi sallallahu aleyhi ve sellem, şunu söylüyorlardı, evet biz onun düşmanıyız ama, onun kadar dürüst bir insan bizim aramızda ve etrafta yok. Bunu da itiraf ediyorlardı. Güçlünün değil, mazlumun yanında yer alıyor ve güvenilir deniyordu kendisine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmtihanı bol bir hayat yaşadı. Az önce bahsettim. Hamza radıyallahu an en sevdiği zatlardan bir tanesi. Şehit edilmişti. Bedeni feci şekilde parçalanmıştı kim tarafından? Vahşi radıyallahu an. O zamanlar bir köleydi. Müslüman değildi. Vaat edilen bir ödül için Hamza radıyallahu anı Öldürmesi gerekiyordu, öyle yaptı. Sonra pişman oldu, gözyaşlarıyla Medine'ye geldi, tir, tir titriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna ancak varabildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü, vahşi denen adam sen misin diye sordu. Vahşi, evet, oyum deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcam Hamza'yı sen öldürdün değil mi? diye sordu. Vahşi radyallahu an bu soruya her şeyi bildiğin gibi ey Allah'ın Resulü aynen öyle diyebildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmişte biri olup şimdi başka biri olduğunu ilan eden bu teslimiyet ve itirafın Başka bir insanlıkla mukabele edileceğini biliyordu. Şöyle diyebildi. Sık sık gözüme görünme ki amcamı hatırlamayayım oldu mu? Ancak bunu diyebildi. Böyle bir insanlık ve anlayıştı. Geçmişi karıştırmak istemedi. Sorularla hadiseleri eşelemekten uzak durdu. Hayatı boyunca fakirlerle, miskinlerle beraberdi. Yaşlı insanların yanına getirilmesine kızardı. Niçin biz onun yanına gitmiyoruz? buyururdu. Çocuklarla çocuktu. Hanımlarına hep müşfikti. Güzel davrandı. Şimdi bizler 1400 küsur yıl sonra onun ardından gelen sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyiz. Bugün şu birkaç dakika da olsa Hayatından bir şeyler aktarıp lezzetlenmeye çalıştığımız şu asrımızda 2019'un son demlerinde. Gelin şöyle bir kez daha kendisi neler aktardı? Ne yapmamız gerekiyor? Onun yolundan gitmeye çalışalım. Kemiği olmayan kalpleri kırmanın tehlikelerini bir kez daha anlamaya idrak etmeye çalışalım. Fakirler o kadar değerli zatlar ki Allah dostlarının eserlerinde ümmetin rızık sebebi fakirlerdir buyuruluyor. Bugün nezaketten, edepten, adaptan bahsediyoruz ya kalpleri kırmamak diye. En önemli zararlı alışkanlıklarımızdan bir tanesi budur. Zengin fakir ayrımı sebebiyle çifte standarda tabi tutmamız, fukarayı hor görmesi insanın kendi rızık kapısını kapamasıdır. Bir insan sadaka vermeyebilir, lakin fukaradan birini, insani ilişkiler ve merhamet bakımından altta görmek, Müslümana yakışmaz. Bugün bunun örneklerini görüyoruz, ama 14 asır öncesinden de bize bir ders veriliyor. Yeryüzünün en şerefli, en güzel, en iyi insanı, Allah-u Teala'nın en sevdiği kulu ve Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem çifte standart yapmıyordu. Onun bir yerde bir tanıdığı varmış, şu kadar zengin bir insanmış, bu kadar tanınan bir insanmış. Ama öteki hiç tanınmayan, çok fakir veya şu şu şu görünümde birisiymiş diye hiç ayrım yapmadı. Biz de kendisinin ümmeti olarak. Sadece şu şu konularda kendisine uymak değil, tüm konularda örnek olarak görmeliyiz. O yüzden eğer o kalbi kırıkların beddualarını almak istemiyorsak, kul haklarından bir tanesi olan o kalp kırıklığını yaşamak istemiyorsak, fakirlere, zor durumdaki insanlara güzel davranmak durumundayız. Bir sadaka veremiyoruz. Ama kalpler en azından kırılmamalı. Git çalışsana şey bulamadın mı niye böylesin sapasağlam sağlamadansın bunlara gerek yok. İkinci bir mevzu engelli kardeşlerimiz. O kadar iyi ilişkiler içerisinde olmamız gerekiyor ki maalesef bu konuda da bizler oldukça gerideyiz. Sokakta bir engelli kardeşimizi gördüğümüz zaman çocukluğumuzdan beri belki verilen yanlış eğitimden kaynaklanıyor. Bön bön bakıyoruz, acıyacak bir yüzle ifadelerle ve bir kez baktıktan sonra dönüp dönüp bakıyoruz. Bu büyük bir nezaketsizliktir. Bizim peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Sünneti seniyesinden bir o kadar uzak kalmaktır. Bugün kalp kırmaktan bahsediyoruz. Engelli kardeşlerimiz bugün bizlerle beraber aynı şartlarda. Olmasa da daha zor bir hayatta yaşasalar da Allahu Teala'nın huzurunda onlar da hesap verecek ve bizden daha avantajlı bir konumda yaratılacaklar. Biz de her an bir engelli adayıyız. Bir kaza bir hastalıktan sonra bir bakmışız, biz de o sokakta görüp de dönüp dönüp baktığımız acıyan e, mimik hareketleriyle efendim, gördüğümüz, davrandığımız insanlardan biri olabiliriz veya tanıdıklarımız. O yüzden engelli kardeşlerimizin de bu hayatın içerisinde tutunmaya çalıştıklarını, yüzü yanmıştır, eli yoktur, belki bir felç geçirmiştir, vardır bir şeyler bunların da arkasında bir hikmet olabileceğini unutmamak gerekmektedir. Yine bir başkası, arkadaşlar asık suratlı olmak da kul haklarından bir tanesidir. Hiçbir insan yanında suratı sirke satan, yanında demoralize olacağı yani Kötü enerji, negatif enerji alabileceği bir insanla oturmak, kalkmak, yemek yemek, bir hayatı paylaşmak istemez. Bugün herhangi bir sebepten dolayı asık suratımızla beraber yanımızdaki insana da hayatı cehenneme çeviriyoruz amiyane tabirle. Hem kendimiz karşımızdakinin öyle olmamasını istiyoruz ama etrafımızdaki insanlar bizi böyle görüyor. Bir başkası bu kul haklarından gıybet etmektir. Yine bir nezaketsizliktir. Zaten bunu konuşmaya bile gerek olmadığı için sadece birkaç böyle cümleyle geçiyorum. Sövmek, lanet etmek veya lakap takmak bunlar da büyük bir nezaketsizlik ve hatta günah. Büyük günahlar kısmına girenler de var içerisinde. Bir insana lakap takmak. Bu da çok büyük bir ayıptır. Yani uzun boylu insanlara farklı şeyler söyleniyor. Kilolu insanlara farklı şeyler söylenir. Ha bunların güzel lakapları eskiden kullanılırdı. Mesela nereli bir kişi bilmem hangi şehrin, şu şu ilçesinin, şu şu köyünden, şu diyene kadar şuralı bilmem ne denebilirdi. Ama lakaplar eğer, insanı rahatsız edecek derecede olursa, bu çok büyük bir çirkinlik ve günahtı. Kul hakkıydı. Ne gibi? Mekkeli müşriklerin de kendi aralarında böyle lakapları vardı. Şunun oğlu, bunun kızı gibi ve bu tür lakaplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yasaklanmıştı. Kalplerin kemiği yok dedik. Bir Müslüman, Herhangi bir şekilde, şundan dolayı, bundan dolayı o da bana böyle davranmıştı. Hangi sebep olursa olsun, hiç kimseyi incitmemeli. Çok güzel bir e, şiir var. Bu şiirde bunu özetlemişler. Diyor ki, cihan bağında, ey aşık, budur maksudi insüc'in, ne kimse senden incinsin. Ne sen bir kimseden incin, sen ne insanları incit, güzel davran, çünkü güzel davranmazsan. Muhakkak o veya bu şekilde insanlar da seni üzecekler, senin istemediğin şekilde davranacaklar, sen incineceksin. Ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin. Sana yapılan kabalıkları affedeceksin. Affede, affede. Allahu Teala da seni affedecek. Ayet-i kerimede de buyrulduğu gibi Nur Suresi'nin 22. ayetinde mealen okuyalım. İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere mallarından vermeyeceklerine yemin etmesinler. Affetsinler, aldırmasınlar. Allah'ın sizi mağfiret etmesini arzulamaz mısınız? Allah'a çok mağfiret eden, çok merhamet edendir. Bizler ne kadar düzgün davranmaya çalışırsak, ki bazı konularda haklı da olsak, karşımızdaki Haksız da olsa, sırf ahiret yatırımı yapmak, bunu bir yatırıma dönüştürmek için bile olsa, yani ben nefsi olarak onu boğmak istiyorum veya gördüğüm yerde ona bana karşı yaptığı kötülükler için hakaret etmek, onu rezil etmek, hatta onun başına kötü bir şey gelmesini de istiyorum, aklımdan geçiyor diyelim bunlar. Ama ne yaptım? Bir dakika, ben böyle yaparsam, hem ahirette alacaklardan belki hissedar olamam veya tam tersine günahkar da olabilirim. Niye ben böyle bir kar ve sevap potansiyelim varken bunu zarara dönüştüreyim ki diye birkaç saniye düşünüp bu konuda ben haklıyım, sen aslında farklı şeyleri hak ediyorsun ama neyse diye bağışlamak durumundayız. Yani ahirete yatırım yapmak bu. Her ne kadar dünyada insanlar böyle susanlara, sesini çıkarmayanlara, başını önünde gördükleri insanlara elayı deseler de, çok saf deseler de Allahu Teala'nın demesi, buyurması en önemlisidir. Ayşe radıyallahu anha annemiz anlatıyor ahlakı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzel bir başkası yoktur. Onun nezaketine küçük bir örnek vereyim diyor. Ashabından veya ailesinden onu çağırdıkları zaman buyur derdi. Sahip olduğu bu yüce ahlak sebebiyle Allahu Teala muhakkak ki sen pek büyük bir ahlak üzeresin. Ayet-i Kerimesini inzal buyurdu. Örnek istiyorsak işte karşımızda, yanı başımızda ama şu şu konularda örnek olmasını istiyorum. Bu konularda ben kendi aklıma göre kendi nefsimin istediğince iş yapacağım dersek bunun sonuçlarına da katlanmış oluruz. Bu sözleşmeyi başımıza gelecekleri imzalamış, kabul etmiş oluruz Allah korusun. Her konuda örnek ve en güzel örnek, defalarca bu aktarılmış, en güzel örnek olarak indirilmiş. Yunus Emre'nin rahmetullah aleyh dizelerinde söylediği gibi, Gönül Çalap'ın tahtı, Çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise? Ve çocukluğumuzdan beri ezbere bildiğimiz dörtlükleri var. Haydi paylaşalım. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır? Okumaktan mana ne?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 Sen Elif'i bilmezsin, Bu nice okumaktır. Yirmi dokuz hece, Okusan uçtan uca, Sen Elif dersin hoca, Manası ne demektir? Yunus der hoca, Gerekirse var bin kez hacca, Hepisinden iyice, bir gönüle girebilmektir ne güzel yazmış ne güzel yazdırılmış daha doğrusu ey kardeşlerim Yunus Emre'ye selam olsun rahmetullahi aleyh onlar neyin derdindeler nasıl yaşamışlar bizler şu an neredeyiz şöyle dönüp baktığımız zaman büyük uçurumlar olduğunu siz de hissediyor musunuz onların hayatıyla onların dönemiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin merhametli nazik ve ince ruhlu olduğunu siyerlerde yüzlerce defa binlerce belki de ashabın şahitliğiyle görüyoruz Kaba bir insan defalarca ona bağırmış. Ey Muhammed! Ey Muhammed! Sallallahu aleyhi ve sellem. Her bağırmasında o kişinin bu şekilde buyur isteğin nedir, buyur söyle istediğin nedir cevabını vermiş. Ve ihtiyacı neyse onu da karşılamışlar o kadar çok kabalık yapan olmuş ki günümüzde biz belki başkasına yapıyoruz başkaları bize bu kabalığı yapıyorlar kendisi de bu kabalıklarla karşılaşmış hele hele İslam'dan önce ilk etrafındaki efendim oluşumu hayal ettik kız çocukları diri diri gömülüyor dedik etrafta putlar var yanlış yanlış şeyler var hareketler var böyle bir dönemde Acaba neler gördü? Ve İslam gönüllerde yer aldıktan sonra ilk yıllarında sağdan soldan, kabilelerden, diğer imparatorluklardan insanlar geldi. İslam'ı tanımak istiyorlardı, Müslümanlığı benimseyenler vardı vesaire. Öyle hareketlerle karşılaştı ki etraftaki insanlar, sahabe efendilerimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı yapılan bu kabalığa çok sinirlendiler ama kendilerini Sükûnet'e davet etti. Utandırmadı hiç kimseyi, kabalık yaptığını başkalarının daha sonra anlatmasıyla anladı ve pişman oldu. Hatalı şahsı bilseler bile onu mahcup etmemek için görmemezlikten geliyorlardı. Lakin hatayı söylüyorlardı. Buna bir örnek vereyim. Bir insanın diyelim hatası var. Kalabalık bir yerdeyiz. On kişiyiz. Bu on kişi arasında biri bir hata yaptı. Ey Ahmet, İbrahim, Ayşe niye bunu yaptın buyurmazdı. Lütfen dikkat buyurun. Bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum Buyururlardı o konuda veya insanlara ne oluyor da şöyle şöyle söylüyorlar. Yani Ahmet, Mehmet, Ayşe demiyor. Peki haşa korktuğundan mı? Hayır. Kırılmaması için bugün konuşmaya çalıştığımız o yıkmamamız, incitmememiz gereken kemiği olmayan kalbi bildiği için, kalbi yaratanı çok iyi bildiği için. Bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum? Veya insanlara ne oluyor da şöyle şöyle konuşuyorlar? Ne kadar nezaket, kokan cümleler. Bir gün yolda yürüyorlar. Bir kişi merkebiyle yanına geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Buyurun siz de binin. Kendisi merkebin gerisine doğru çekildi böyle yer vermek için Efendimiz aleyhisselama saygıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hayır sen kendi hayvanının ön tarafına binmeye benden daha haklısın, hak sahibisin ancak orasını bana ikram edersen o başka buyurdu yine buna benzer bir olay yine Lütfen siz binin dediği zaman ki merkepti, normalde birçok insan ata veya develere biniyor. Belki merkep o zamanlar biraz daha böyle ikinci sınıf kalite olarak görünebilir, öyle düşünebiliriz. Hem ona biniyor, yine o sahabe de evet ben size ön tarafı ikram ediyorum, lütfen binin dediğinde merkebe bindiler. Arkadaşlar, Muaz bin Enes radıyallahu an anlatıyor. Biz efendimizle beraber Aleyhisselam bir gazveye gittik. Askerler eşyalarını sağa sola koydular, konak yerlerini daralttılar ve yolu kestiler. Düşünün, binlerce belki asker, herkesin eşyasını belli bir yere değil de sağa sola koyduğunu düşünün. Etraf bayağı bir kalabalık oldu. Tabii yol kesilince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duruma müdahale etti. Derhal yanına bir asker gönderdi. Şöyle de kim bir yeri daraltır veya bir yolu keser veya bir Müslümana sıkıntı verirse onun cihadı yoktur. Yani cihat sevabı alamaz. Bunu söyleyeceksin. O asker gitti ve Herkesin toparlanması için bunları söyledi. Ebu Davud'da geçen bir hadisi şerifti. Her konuda örneğimiz olan sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden kendisine düşmanlık edenlere dahi nasıl bir insanlık dersi verilmesi gerektiğini haliyle çok iyi biliyor ve uyguluyordu. Hatta cuma namazında hocalarımızdan duymuşsunuzdur. Cuma namazlarında daha öne geçeyim, mescitte ön saflara geçeyim diye Müslümanların omuzlarına, enselerine basa basa geçmenin cehenneme uzanan bir köprü olduğunu dahi buyurdular. Burada anlatılanlarda aslında hepimiz için çok büyük ibretler var. Allahu Teala'ya ibadet edilen yerde dahi Kâbe'de efendim veya Mescid-i Aksa'da Nerede olursa ol, evinde de aynı, iş yerinde de aynı. O zaman vapur yoktu, yoktu, metrobüs, tren yoktu, uçak yoktu. Bugün biz şöyle değerlendireceğiz. Ben bir ümmet olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ile aynı çizgiye yakın gitmek istiyorsam eğer, en azından paralel bir çizgide yapmam gereken, neyi kullanıyorsam hangi aracı kullanıyorsam insanlarla ilişkilerimde oldukça düzgün hareket etmeliyim hamile bir kişiye yer vermeli yaşlı kişiye buyurun efendim siz geçin demeliyim aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevreye ne kadar önem verdiğini yani çevre temizliğine riayet ettiğine ve bu konuda hassaslığını biliyoruz. Çok affederseniz, 1400 yıl sonra, bugünkü hali görmüş olsaydı, sahabe efendilerimiz galiba yaşayamazlardı, bugünkü kirliliği, bugünkü kabalığı, bugünkü edepsizliği görmüş olsalardı. O zamanda da, 14 asır evvel, af buyurun, yere tükürenler oluyormuş. Ve, böyle bir durumda, birçok defa, hadisi şeriflerden bunu öğreniyoruz. Hemen, oradaki toprakla veya samanla o pisliğin giderilmesi gerektiği konusunda emirler buyurmuşlardır. Bugün peki biz ne yapacağız? Yere çöp atmamayı çocuklarımıza daha 1-2 yaşında öğretebiliriz. Bu çocuklar çünkü büyüdüğü zaman sağa sola çekirdek kabuklarını, poşetleri atacaklar. Denize, göle, piknik yerlerine gittikleri zaman Ortalığı leş gibi bırakacaklar. Biz sadece günahı adam öldürmek, zina etmek, içki içmek, yalan söylemek de sınırlı zannettiğimiz için, ortalığa bıraktığımız bir poşeti, üç dakika yürüyüp de çöp tenekesine, konteynera atmaktan aciz bir şekilde etrafı atınca, bunun başkası için bir kul hakkı olacağını, Allah-u Teala'nın yarattığı şu yeryüzüne ihanet etmek olduğunu bilmiyoruz. Yarın meleklerin kayıtları arasında yere çöp atan, yere çöp affedersiniz, tüküren, balgam atan, insanların yine bugün küçük gördüğü, hanelerinin önüne pislikler atan, yukarıdan ne bileyim halıyı veya kilimi silkeleyen alt komşuyu rahatsız eden, insanların aynı şekilde kul hakkıyla yargılanacaklarını biz bilmiyoruz. Aklımıza getirmiyoruz. Bakın mescitte buyuruyor. Ön safa geçmek için ya adam niye mescitte olacak? Namaz, ibadet ama Allahu Teala'ya ibadet edeceksen dahi bunu düzgünce ne yapacaksın? Başkasının efenin vücuduna basmadan, zarar vermeden incitmeden yapacaksın e, bugün biz bunu nasıl değerlendirelim sadece bu mu? değil birisi konuşuyor diyelim cuma namazında onun kalbini kırarak bağırarak çağırarak onun o gürültü çıkarmasındaki hatadan en az yüz katını hem diğer insanları rahatsız ederek hem milletin arasında onu rezil ederek kalbini kırarak yapmak belki daha büyük bir suçtur belki bakışlarla bunu ifade etmek lazım. Hele hele çocuklar. Hem neden çocuklar camiye gitmek istemiyor diyoruz. Neden evlatlarım camiye namaza bu kadar soğuk diyoruz. Ve hem de camiye gelen insanların çocuklarını neredeyse yakalayıp dövecek hale geliyoruz. Bağırarak çağırarak susun bilmem ne bunları kim eğitim veriyor anneniz babanız yok mu falan. Ya onlar akıl bali değil. Bilmiyorlar ne yaptıklarını zaten. Sorumlu değiller. Önünden ya kuş geçtiğini düşün, ya çocuk geçti. İkisinin de sana bir zararı yok. Çünkü isteyerek, bilerek yapılan bir şey değil. Çocuk da, 3 yaşındaki çocuk ne olacak? O yüzden, evet cemaatle namaz çok güzel. Ön safa geçeyim, çok güzel bir şey. Ama sen eğer, Çoluğun çocuğun kalbini kırıyorsan Suratın sirke bir şekilde dolaşıyorsan Bir kez daha gözden geçirmen lazım Bir dakika ben ne yapıyorum ya Yanlış bir şey mi yapıyorum diye Bu kadar kolay değil Onu anlatmaya çalışıyorum Arkadaşlar bugün birine bir şey soruyorsunuz Konuşmada da çok kabalığımız var Ha diye bir şey var Ha nedir ya ha ne Anlayamadım buyurun efendim Demek varken özellikle gençlerde ha nedir bunu inanın bazen anlayamıyorum. Dağda mı yaşıyoruz ormanda mı yaşıyoruz? Bu kabalık acayip bir şekilde almış gitmiş. Hani erkeklerin yaptığı kabalıkları anlarken e, kızlarımız, hanımlarımız, annelerimiz, ablalarımızda da bu var. Artık hanım erkek birbirine karıştı. Ha nedir ha? Efendim? Acaba efendim desek incilerimiz mi dökülecek, bardaklar mı kırılacak? Yani üslubumuzda da bazı ofsaytlar var. Bugün üniversiteli okuyan kızlarımız var. Allah razı olsun. Ama şunu da söylemem lazım. Sokakta hal hareketlerine bakıyorum. Üç tane belli okuyorlar bir yerden geliyorlar. Ellerinde kitapları, şunları, bunları var. Allah razı olsun. Ama bakıyorum, kıkır kıkır gülen, sokakta naralar atan tesettürlü kızlarımız var. Bunlar, 2000'li yıllardan sonra daha hızlı bir şekilde çoğaldılar. Ya ne kadar ayıp, ne kadar çirkin bir hay aslında. İnsanların, bir edep ve haya dairesi içerisinde örtündüklerini biliyorduk. Bugün, ağzı, yani erkeklerden duymaya bile alışık olmadığımız cümleleri başını örten tesettürlü kızlardan duyunca onların yürüyüşlerindeki efendim ve giyim tarzlarındaki sıkıntıları görünce insan daha da bir morali bozuluyor. Bundan yıllar öncesinde insanlar yemeği yerlerdi. Başkası görür mü diye etrafta böyle bir kolaçan ederlerdi. Sokakta dondurma yiyecek misin? Veya sakız çiğnenecek falan. Bunlar biraz garip algılanırdı. İnsanlar yediği yemeğin ismini bile söyleyemezlerdi direkt olarak. Canın çekmesin veya af buyur. Dün bir hanım melemen yapmış mesela. Bu şekildeydi. Şimdi sosyal adı üzerinde yani. Adı öyle ben sosyal olduğuna inanmıyorum. Asosyallik bence Instagram'da Boy boy fotoğraflar hikayelerde paylaşılıyor buyurun bak dün yedim falan kocam bana almış doğum günümdü pasta beni unutmamış falan biz böyle zavallı bir haldeyiz biz hangi edepten hangi nezaketten bahsediyoruz kabayız abi kaba kaba kadını da aynı biz erkekler de daha fazlası kabayız. Haya ve iffet denilen o değer vardı. Bir şeyleri yapmak için izin istenirdi. Müsaadeniz var mı? Veya kelamdan önce bir selam verilirdi. Esselamu aleyküm veya selamun aleyküm. Sonra hayırlı işler mi dersin? Efendim nasılsınız mı dersin? Günaydın mı dersin? İstediğini söyle. Ama bir Allah'ın selamını ver. Hava durumunu sonra verirsin. Günaydın, gün karlı, gün bulutlu, gün gök gürültülü. Tamam. Bu sonraydı şimdi. Hayda. Bir de bizim inançlı mütedeyyin kardeşlerimiz. Muhafazakar bildiğimiz kardeşlerimiz. Selam ne haber diyor. Allah Allah. Günaydın. Hayırlı sabahlara bile tav olacağız yani. Bilmiyorum ama bu kadar yılışıklık bu kadar şumarıklık yoktu. Eski insanların büyük kısmı Kabalığın, kalp kırmanın ayıp olduğunu, utandırı, utandıracak bir hareket olduğunu bilirlerdi. Günah diye bilirlerdi. O yüzden bir zarafet vardı, nezaket vardı, mürüvvet vardı. Mesela bir hanım kızımız, hanım hanımcık tabiri oradan geliyor. Oturmasıyla, kalkmasıyla, kılık kıyafetiyle. Nerede ne konuşmasını bilen bir zihniyetle başı önde ve çok bilinçliydi. Bugün görülmemiş bir hal aldı. Tabi bunların hepsi toplasanız bütün insanları bağlar mı? Hayır. İyilik tamamen ortadan kalktı demiyorum. Ama acayip bir görgüsüzlük var. Zaten bugünkü programda soframıza bu konuyu seçmemizin sebebi de bu. Acayip bir görmemiştik kabalık, görgüsüzlük var. Hazır hanımlardan bahsederken. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculukta. Bu yolculukta Enceşe adlı bir hizmetkar var, görevli. Bir an önce o nereye gidilecekse oraya gidilmesi için develeri hızlandırıyor. O da belli bir ritmik bir şey söylüyor böyle tekerleme gibi. Develer de o şekilde hızlanarak gidiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor ki beveler hızlandı lakin develerin üzerinde hevdeçler var biliyorsunuz. Orada da hanımlar var. Etrafı şöyle görülmesin diye tülden örülmüş. Hanımların zayıf vücutları incinebilir düşüncesiyle Bakın nasıl bir teşbih benzetme var. Ya enceşe, dikkat et, billurlar, kristaller kırılmasın. Buhari'de geçiyor bu hadis. Dikkat et, billurlar, kristaller kırılmasın. Nazik, incedir hanımlar, vücutları. Ama söyleyiş tarzına bak. Enceşe, biraz yavaş ol, kadınlar zarar görecek veya işte... Değil, işte... O yüzden dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Örneklik Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sadece kılık kıyafeti değildir. Misvak kullanmakla Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti seniyesine uymuş olduk. Tamam görevim bitti diyemeyiz. Sarı sardım hem de şu kadar sardım şu kumaştan aldım sardım. Eğer biz kaba saba bir insansak hanımımıza kocamıza sokaktaki insana Efendim hava atan bir kişiliğimiz varsa kendimizi cennetlik evliya görüyor diğer insanları bunlar cehennemlik bunlar pislik adamlar ya şu kadının şu hareketine bak bu adamın şu hareketine bak falan bunlar hepsi cehennemlik diyen kafayı yemiş kibir manyağı bir adam olduysak eğer kafamızdaki sarık bile bizden hesap soracaktır bilelim cübbemizin her santimetre karesinin davacı olacağı bir ahiret hayatı bizi bekliyordur bilelim. Çünkü biz kılık kıyafetimizde on kat daha dikkat etmeliyiz sokakta hareketlerimize. Dişimizin çürü veya midemizde bir arzu olabilir. Ağzımız kokabilir veya o gün niyetli olabiliriz. Ama kılık kıyafetiyle ben inanan bir insanım diye halli sanıyla bunu söyleyen bir insan bilmeli ki on kat daha dikkat edeceğiz. Ağzım kokuyorsa yaklaşmayacağım. Değil mi? Yere tükürmeyeceğim mesela. On kat daha fazla dikkat etmem lazım. Çünkü ben dışarıdan İslam'ı temsil ediyorum. Sakalım varsa on kat daha başka bir kadına, hanımlara bakmamaya dikkat etmem gerekir. Bir senet çek imzalıyorsam bir yere borcum varsa on kat daha belki de Dikkat etmem gerekir. Ve biz inananlar olarak, inanan erkekler ve hanımlar olarak, Müslümanlar olarak, inanmayanlardan on kat daha iyi insan, nazik insan olmalıyız. On kat daha fazla temiz insan olmalıyız. Bir pikniğe gittiğimizde, Efendim herkes çöpünü atmış poşeti ben ne yapayım şimdi? Her taraf naylon poşet kaynıyor. Dememeli... En azından kendi pisliğimizi bir torbanın içine koymalı. Çöpe kadar götürebilmeliyiz. Meleklerin sadece günah olarak zinaya, harama, adam öldürmeye, gasp ve hırsızlığa, kumara değil, sana ait olan bir çöpü bana ne ya? Herkes buraya atmış deyip atmana da şahit olduğunu unutmayan insandır Müslüman. Günah sadece o değil bak. Çöpü atmamak da bir kul hakkı, ayrı bir günah. Dolayısıyla arkadaşlar verilecek örnekler çok. Size şimdi böyle içinizi ısıtacak güzel bir bölüm hazırladım. Osmanlı'yı bilmiyoruz. Mehter, Müzeceddin, Deden, Neslin, Baban değil mi? İstanbul'un kurtuluşu bazı dizilerden ibaret zannediyoruz. Osmanlı'yı Osmanlı yapan kara kaşı kara gözü değil, vay be ne kadar yiğit adamlardı falan, cüsseleri şöyleydi, bu ırktan geliyorlar, değil fasafiso. Bunların etkileri çok sonralarda ilk olarak İslam'ı alınlarının çatılarına yazmaları. İlk dava olarak hayatlarının ilk sırasına, İslam'ı yazmalarıdır. Ne zaman İslam'dan uzaklaştırıldı? Ortalık karıştı zaten. Osmanlı'da neler var? İnsanın küçük dilini yutacağı örnekler var. Kardeşlerim, muhtaç insanlara yardım etmek, onların vasıtasıyla Allah'ın rızasına nail olabileceğini düşünmek. Osmanlı'da İnsanlar birbirlerine yardım ettiği zaman mesela bir zengin iş adamı neyse ismini neyse o zaman sadaka mı veya zekatımı kabul ettiğin için teşekkür ederim derlermiş. Bunu duydunuz mu? Bak şimdi. Niye teşekkür edeceğim ya zaten kazanmışım, alın teri dökmüşüm o kadar mesaiden sonra büyük bir görev yapıyorum, büyüklük gösteriyorum. Amiyane tabirle. Hayır. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Mesela, efendim, Ramazan-ı Şerif'te... ...hem yemek yediriyor, zenginler, ihtiyaç sahiplerine... ...hanımlar tabii bir tarafta, erkekler bir tarafta, uygun bir şekilde... Nihayet çoluk çocuk herkes yemeğini yedikten sonra dualar okunuyor... ...namazlar kılınıyor... Evden giderken de küçük küçük böyle keseler koyarlarmış. içine paralar veriyorlar. Nedir bu? Diş kirası. Yani sen davetime icabet ettin. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında Allah'ın izniyle hayır kazandım. Ona e, inanıyorum. Dişlerini de yordum. Bu hayırları kazanmam için büyük bir vesile oldun. Dişlerini yordun al bakalım bu da diş kirası derlermiş. Veya bir fakire bir hediye bir paket takdim edecekleri zaman bunu güzelce etrafını sararlarmış. İncitmeden, gönül alarak böyle al bu senin olsun değil. Gecenin belli bir vaktinde kapıya yavaşça tıklatırlarmış, o şekilde vererlermiş verirlermiş. Bu sefer ne oluyor? Alan da razı oluyor, veren de razı oluyor, Allahu Teala da razı oluyor. Yani zengin düşünüyor ki, zaten bu para benim ver, vereceğim şey bana ait değil Allahu Teala benim bu kişiye bu parayı vereceğimi biliyor mu biliyor e zaten fakirin fukaranın hakkı var benim paramda ben de bunu veriyorum nasıl ki namaz kılmayı kendimden bilmiyorsam başka insanlara yardım ederken de bunu kendimden bilmeyeceğim Rabbime şükredeceğim o şükrün en güzeli de bu Teşekkür etmek. Beni buna vesile kıldığın için. Sadaka taşları varmış. Muhtaçlar sıkılmadan ihtiyaçlarını karşılıyorlarmış oradan. Mahallelerde olurmuş bu. Böyle genelde toplu insanların oturduğu çay kahve içtikleri veya çeşmelerin olduğu yerlerde sadaka taşları varmış. Adı üzerinde böyle çukurdan taşın oyulduğu bir şey düşünün. Bir metre bir buçuk metre boyunda. Sadaka taşları hep doluymuştu. Uzun yıllar öyle kalmış. İhtiyaç sahibi birileri alırmış ihtiyacı kadar ve zenginler efendim, sürekli orayı dolu bırakırlarmış. Çocukların, tabi akıl bali olmayanların almamaları içinde biraz yüksekçe olurmuş onlar. Çocukların pek boyu ermezmiş. Zaten çocuklar da böyle bir edepli böyle bir ahlaklı toplumda bizim gençlerimizden şimdiki bizim gibi adamlardan çok daha ahlaklılardır onu da biliyoruz sadaka taşları düşünebiliyor musunuz şimdi olsa zannediyorum biz sadaka taşından 10 lira lazım diyelim orada 1000 lira var o 1000 liraya alır sadaka taşını bile alır götürürüz belki bir yere okuturum bunu satarım diye ya Bazen veresiye defterlerini alırlarmış. Şimdiki gibi marketler şunlar bunlar yokmuş ne güzel bir zaman. Alışveriş merkezleri falan böyle hapishane gibi AVM'ler falan yokmuş. İnsanlar bu defterleri alırlarmış Ramazan-ı Şerifte. Dermiş ki: "Bakkal efendi, şu veresiye defterini ver bakayım." Açıyor. Bir sayfa çıktı. Buna param yetiyor. Bir sayfada ona param yetiyor. Heh, bunların parasını ödüyorum. İsminiz ne? İsmimi boş versen. Bak kimin borcunu ödediğini zengin bilmiyor. Alışveriş yapmaya geliyor. O ihtiyaç sahibi kişi. Selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam. Ahmet efendi bana iki yumurta falan veriyor. Diyor ki bu arada borcunuz yok kardeşim. Nasıl yani? Birisi geldi sizin borcunuzu ödedi. Allah Allah kimdir o? İsmini bilmiyorum bak. Öyle bir sistem vardı ki Osmanlı'da. Kime para verdiğini bilmiyor. Belki daha sonra işe düşecek veya yolda görecek. İsmi aklına gelecek. Ben buna iyilik yaptım diye. Nefsine karşı bir koruma yöntemi. Diğeri de şu iş adamı, şu zat sana yardım etti bunu bilmiyor. Müthiş bir durum vardı arkadaşlar. Charles Mac Firline gezginlerden bir tanesi. Dünyayı gezmiş, o zamanlar Osmanlıyı gezmiş bazı yazarlar var. Onların birebir orijinal yani eserlerinden, el yazma eserlerinden Türkçeleştirilmiş şekilde okuyacağım size. Charles Mac diyor ki, bu milletin konuşması ne kadar güzel ve mükemmel öyle ki bütün medeni milletlere örnek olabilirler. Not almış diyor ki Osmanlı'ya gittiğim zaman beni en çok etkileyenler oturuş, kalkış, yürüyüş. Hep nezaketli ve vakar sahibi insanlar gördüm. Yaşlılara hürmet kusursuz ve pek yüksekti. Hanımlara karşı hürmetleri çok önemliydi. Anne, teyze, hala ve bacı olarak telakki edilirlerdi. Yani dışarıda gördüğü insanlar onun için bir et parçası... ...veya cinsel obje değildi. Osmanlı'daki asayiş olaylarına... ...biraz dikkat ederseniz... ...tarihçiler şaşırıyorlar. Son 200 yılı geçelim... ...yani 1800'lü yılların sonlarına kadar... ...veya 1850'ye kadarki dönemde... ...3-5 tane asayiş olayı olmuş. Dünyanın e, hükmeden... ...bir imparatorluktan bahsediyoruz. Öyle tecavüz olayları falan... ...son 50 yılda, 100 yılda zaten ortalığın karışmasıyla... Nüfus göçleri, şunları, bunları ile oluyor. Mitchell Guer, o da şunu demiş, Avrupalı yazarlardan bir tanesi. Bunların diyor, yani Osmanlı'dan bahsediyor, çok mükemmel bir adab kaideleri, muaşeret usulleri var. Onlar, bunların bütün kaidelerine riayet ederler. Birbirlerine baktıkları zaman, karşılaştıkları zaman başlarını eğip, sağ ellerini göğüslerine götürmek suretiyle, Şimdi siz de yapıyorsunuz biliyorum. Sağ ellerinizi göğsünüze götürüyorsunuz. Selamlaşırlar. Muhataplarına abi, paşa, sultan gibi seslenirler diyor. Lady Craven bu da bir kadın ya gezginlerden bir tanesi. Türklerin diyor kadınlara karşı olan davranışları bütün milletlere örnek olmalı. Mesela bir erkeğin hukuken boynu vurulur, evraka tetkik edilir... ...ve bütün eşyası da müsadere olunabilir... ...fakat hanımına gayet iyi muamele edilir... ...mücevheratı kendisine bırakılır. Yani adam ne kadar suçlu şöyle böyle birisi de olsa... ...hanımı bundan etkilenmez. Tony Breyer, o da şöyle yazmış eserinde. Genelde pek kalabalık olmayan cemiyetleri iyi tetkik edin. Halkın üstleri başları ne kadar temizdir. Hal ve tavırlarında ne büyük bir asalet... Ve yüzlerinin çizgilerinde ne tatlı bir sükunet ve nezaket vardır. Osmanlı'nın konuştukları dil ne tatlı ve ne kadar ahetlidir. Edmond Amix yazmış. İstanbul'un halkı Avrupa'nın en nazik ve kibar topluluğu bana göre. Ben dünyayı gezdim. Koca şehrin en ıssız sokaklarında dahi bir yabancı için hiçbir hakaret ve zarara uğrama tehlikesi yoktur. Hatta namaz vakitlerinde bile camileri gezmek mümkündür. Bu ziyaretlerde bir ecnebi, kiliselerimizi dolaşan bir Türk'ten daha fazla hürmet ve riayet görebileceğinden emin olabilir. Halk arasında küstahça bir bakış şöyle dursun. Fazla mütecessis bir nazara bile hiçbir zaman tesadüf edilmez. Sizi rahatsız eden bir göze. Kahkaha sesleri neredeyse hiç duymadım diyebilirim. Sokakta kavga eden bir iki ayak takımı da enderdir. Kapı, pencere ve dükkanlardan hiçbir kadın sesi duyamazsınız. Edmond Amix'in eserinden. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sonrasında nüfus bulan Osmanlı'nın örneklerinden bir demet bugün programımıza sunduk. Ümit ediyoruz ki, Oturuşumuzla, kalkışımızla, konuşmamızla, ağzımızdan çıkana olduğu kadar dış görünüşümüz ve mimiklerimizle nazik, kibar bir hanımefendi, bir beyefendi oluruz. İslam'ın temsilcisi olan, ben Müslümanım diyen insanların, diğer insanlardan on kat daha kibar, nazik, temiz ve hal hareketine dikkat eden, müşrik insanlar olması gerekiyor. Gelin, biz doğru yoldan ayrılmayalım. Yunus Emre'nin rahmetullahi aleyh, böyle arada okumuştuk ya, onun bir iki dörtlüğüyle bitirelim bugünkü programımızı. Dört kitabın manası, bellidir bir elifte. Sen elifi bilmezsin, bu nice okumaktır. Yirmi dokuz hece, Okusan uçtan uca, sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Yunus der hoca, gerekse var bin hacca, Hepisinden iyice bir gönüle girebilmektir. Ve şöyle imzasını atar. Gönül, Çalap'ın tahtı. Çalap, gönüle baktı. İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.